Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konu nasip olsa inşallah Amel-i ikinci ayeti kerimesi. Biliyorsunuz Amel-i iki ayeti kerimede bu. Bekara Suresinin sonu. Son iki ayeti kerimesi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Miraca Vardığı gece Üç şey verildi O gece Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri'ne İşte bunun biri de Bu iki mübarek Süre-i Şerife idi Ayet-i Kerime'nin birincisi Geçen hafta geçti O daha ziyade imanla ilgili konular Onda vardı Bu ikinci ayet-i kerime ise dualarla ilgili konular bunda var. Bu işte her akşam yatsı okunuyor. İnsan hem imanını tazeliyor hem kişi Allah'a Teala'ya dua etmiş oluyor. Allah Teala buraya bizlere bu ayet-i kerimesinde esseğillah bismillah la yukellifullahu nefsen İllâ vüs'ahâ. Lâ yükellifullah. Allah Teala Celleşan'ı Mevlamız mükellef kılmıyor. Mükellef Allah Teala sorumlu kılmıyor. Nefsen hiç kimseyi gibi nefsi Hüs vüs'ahâ ancak vüs atı kadar Allah o kimseyi mükellef kılıyor, sorumlu kılıyor. Nedir vüsat? Güç anlamına geliyor. Buradaki vüsat, güç, bir de takat var. Takat, insan son gücünü kullanması anlamına geliyor. Buradaki ise vüsat takatın da aşağısı. Yani allah Teala insanları, müminleri allah Teala onun gücüne kadar değil insanın yapabileceği kadar mükellef kılıyor mesela örnek verdiğimiz zaman günde beş vakit namaz bunu her insan yapabilir yani kılamıyorum vakit bulamıyorum gibi bahaneler tabi o kimsenin zavallıyı aldatan evhamlardır onlar bir kimse namazı hayata kılamıyorsa hasta ise ne yapacak? Oturup kılacağı baktığınız. Yani allah Teala kulunu ancak yapabileceğiye kadar mükellef kılıyor Mevlamız. Hatta bir insanın hasta kimsenin oturmaya da gücü yoksa ne yapacak? Yaslandığı yerde başın altına yastık koyacak, ayakları kıbleye doğru gelecek, yüzü kıbleye bakacak. Bir kimse hastalığı nedeniyle eğer abdest almaya da gücü yoksa ne yapacak? temim yapacak. Kolaylı var bakınız. Yana başına düz bir kiremit tuğla. Yani düz diyorum, öyle çıkıntılı kiremit olmaz. Ama vurdu zaman avuçlara tavrı kapsaması gerekiyor. Bunun için tuğla daha mükemmel. Tabii biz saksı da kapta torpatı olabilir. Kişi ne yapacak? Yattığı yerden bakınız. Kişi yattığı yerden yalnız iki kolu sıvanacak. Niyet edecek temmiyetiyle iki avucunun toprağa vuracak. Bir defa yüzünü tekrar vuracak. Ence sağ elini, sol elini bir sıvazayacak. Sıvazayacak da bunun taşirine girmiyorum ayrıntına girmiyorum bunun yani allah Teala kulunu ne kadar mükellef kılıyor, sorumlu kılıyor yapabileceği kadar Allah-u Teala bundan ayet-i kerime indirmişti eğer içinizden geçenleri geleseniz de açığa çıkarsanız da Allah size bunun için hesaba çekecek ayet gelmişti. Bu ayet tabi sahabelere çok güç gelmişti o zaman. Çünkü insanın tabi kalbine her şey gelebiliyor. Yani insanın dışında, bizim dışımızda bazı güçler, bazı kuvvetler ki şeytan gibi bizim kalbimize bir şeyler fısıldayabiliyorlar. İşte bu ayet-i kerime ile o ayet-i kerimenin hükmü mensuh kılındı, hükmü kaldırılmış olduğu. Bu ayet-i kerimeye göre bilhassa günümüze çok var muhterem cemaatimiz. Bir kimsenin kalbine şeytan vesese verse haşa özellikle şeytanın veseseleri uluhiyet de olur. Haşağırti inkar Allah'ı inkar gibi bile olsa, şeytan bir insanın kalbine böyle bir vesvese verse, insan bundan sorumlu değil. De insan bundan. Deden çünkü bu o kişilerin iradesinin dışında oluşan bir olay bu. Şeytan tabi aleyhine, insanın kan damarına girebiliyor şeytan. Şeytan çok şeffaf bir varlık. Etrik akımı gibi canlı, çok bilinçli, harekete bir varlık. İnsanın kan damarında dolaşabiliyor. İnsanın kalbine de fırsat bulursa girebiliyor. Bak, şunu dikkat ediyoruz. İnsanın kalbine eğer fırsat bulursa girebiliyor. Fırsat. Nedir fırsat? Eğer bir kişinin kalbi o anda gaflette ise, yani ki şu anda Allah unutmuş ise, zikirin dışında kalmışsa, o kalbe şeytan girebiliyor. Birçok evliyalar şeytanı kurbaş şeklinde görmüşler, şekil olarak evliyalar, keşif halinde görmüşler. Şöyle buyuyorlar, aynen diyorlar filin hortumu gibi, onun bir hortumu var diyorlar şeytanın da kendi kurbağa şeklinde ama fil hortumu gibi hortumu var diyorlar. Şeytan ne yapıyor? İşte hortumunu insanın kalbine yanaştırıyor, açıyor ağzını da. Eğer o kişinin kalbi, gönlü o anda Allah taradan gaflette ise yavaş yavaş o kalbi şeytan yutmaya çalışıyor. Eğer kişi o anda Allah-u Teala'yı hatırlasa, tefekkür ile, zikir ile, Kur'an ile bir Allah-u hemen o anda şeytan geri çekiliyor. Zaten hannas anlamı bu. Biliyorsunuz Kur'an'ın son suresi, Nas suresinde hannas diye geçiyor. Hannas geri çekilen anlamına geliyor. Eğer Allah korusun bir kişi tamamen gaflette ise o zaman şeytan o kişinin kalbini tamamen yutabiliyor. İşini alabiliyor. O zaman o kişinin gönlü kalbi şeytanın oyuncu haline geliyor. İşte şeytanın o kişinin kalbine fısıldar. O kişinin gönlü bunu duyar teremler. Yani insanlar bir gönül vardır. Bu bilinen maddi kalbin dışında ondan içeri İnsanın kalp ve biliyorsunuz maddi bir kalp. Et parçasıdır. Fakat bundan içeri insanda gönül denen bir duygu var. İşte insanın bu duygusu altıcı duygudur. Bu duygu, bu duygu melekleri de duyabilir, şeytanın duyabilir, cinleri duyabilir, hatta ilahi ilhamlarda duyabilir. Eğer bir kimsenin kalbine şeytan bu şekilde üstünlük sağlasa o kişinin kalbine gönlüne altın duygusuna şeytan ve sizi verse Tabii önce abdestle başlar işte abdestin oldu olmadı sonra namaza gidince işte böyle namaz olmaz ve abdestin dam eksik şu bu derten kusun doksan diye haşa hiç kılma gibi kişi namazı soğutmaya çalışır eğer insan şeytana dinlerse, o Allah korusun, ahirette ilgili, iman ilgili konularda bunu yanıltmaya, sapıtmaya çalışır. Eğer bu kişi şeytana dinler de, ona muhatap olur, ona cevap vermeye çalışırsa, zaten şeytandan isteği budur. Allah korusun şeytan bundan başarılı olur. O kimse gider muhteremler. Özellikle, İçe kapanık kişiler, hassa duygulu kişiler, ince fikirli kişiler, ki bu gibi kişilerde mizaj olarak bunlara sevdavi mizaj denir bunlara. Bunların yapısı genelde karamsalık hakimdir bunlarda. Her şeyi böyle karamsar, kötümsel yorumlara bunlar. Evhamlı, fazla evhamlı bunlar. Mesela bir yolcusu yolladır, vay kaza yaptı, öldü, şöyle oldu, böyle oldu, İşler bunu kişi işte bunu kişiye böyle Çabuk alınır, çabuk kırılır, çabuk incinir, priyi devi yapar, evamlı kişiler, işte şeytan gelene bunları çabuk elde eder muhtemelen Eder bunları. Bunun için çok kişilerin de buradan şikayeti vardır. Efendim ben ne abim Şeytan, hiçbir şey yapma. Onu muhatap kabul etme. Hemen kendim işlere meşgul olanda. Sesli ilahi söyle, sesli kore kerim oku, bir iş yap, bir şey yap, o zaman gider. Eğer ki şeytanı dinler der. Haşa Allah korusun bilhassa, imanlı konularda. Acaba imanım gitti mi gibi kişi böyle bir kuşkuya düşerse, işte şeytanı zaten bu zaten. zaten Demek ki, bir kimse, kendi elinde olmadan, onun kişinin isteği dışında, onun dışında şeytan bunun gönlüne ne kadar vesvese verirse versin, o kişi bundan sorumlu değil? Değil mi? Kişi bunu kabullenmiyor, bunu dilir söylemiyor, bundan sorumlu mu? Değildir. da Mevla'nın bize buyuruyor şimdi allah Teala kulunu ancak gücü yettiği ile bağımlı kılıyor, sorumlu kılıyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman ne kadar Allah'ın emirleri varsa her biri yapılabilir uygulayabilir muhteremler. Her biri de böylece. Yani Allah'ın emirleri yapılabilir. Haramlardan kaçınılabilir. Çünkü farzlar, haramlar o kadar korkunç değildir bundan. Sonra tabi insan dünyada ne kadar bunu uygularsa sonuçta o kişi kendi tarafına sevinecek bundan. Şimdi mesela ya tabi hanımla ilgili olarak tesettürden, kısa o konuya bakalım. Örtürmek Allah-u Teala'nın emri. Her hanım her başta örtebilir. Allah kula el vermiş, İnsan elini kullanır, aletini kullanır, kişi başta örtebilir. Efendim başımı örtemiyorum. Niye örtemiyorsun? Bir örtü, bir bez bulamadım ben. Işte. Efendim pahalı ucuzun al, ucuzun al. İnsan eli bunu şey yapar. Bunu ben işte. Kulun buna gücü yeter. E buna rağmen hala açık iman ederse tamamen kendisi biliyor. Alakadar Mevlam şöyle buyuruyor Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet böyle buyuruyor. Evet Allah Ta'ala kulunu fazla zorlamıyor. Senede bir ay oruç. O kadar. Evet nafile tutmak istiyorum sen birisi mecbur değilsin. Baktı. Günde beş raket namaz faz. Ben daha kılmak istiyorum kıl, kılabilirsin. Mecbur değilsin. Böylece. Ama ben şöyle buyuruyor leha ma kesebet Allah Teala kulunu fazlasıyla zorlamıyor ama kul ne yaparsa bak leha o kulun kendi lehine kendi yararına kul ne kesbederse yapar, amel yaparsa kendisine haşa Allah bunu ihtiyacı yok azizamat bunu bilelim bu şekilde kardeş. yani bütün insanlar insanlık bizden günahkar olsa Allah bir zarar var mı yok haşa hatta şu dünyamız şu küreyi ars bütün zerreleriyle atom elementiyle işten ederse Allah bir zarar var mı yok mu der. Allah dediğin o kadar bir anda ne olur hiçbir şey eksilmez bu âlemde dünya olmasa bunun için mela buyuruyor leha ma kesebet ancak Mevlam buyuruyor insanın kulun şu anda düşünmesi gerekiyor ki kul ne yaparsa onun kendi lehine onun kendi menfaatine yararına. Bu da var. <gülüyor> işte beş namaz kılım ya, Yeter. Allah fazla kılmıyor, kılmıyor. Kılmıyor ama acaba bir de şunu düşün ki diğer anda insan günahtı işliyor ama. Ne var mahşerlerinde? Mizan var, ölçü var. Terazi var mizanlar. Böylece. Ya orada günahlar fazla gelir de. E, Sıraplar yetersiz kalırsa işin kötü muhteremler. Şimdi bazı düşünüyorum adı cemaatim. Siz ne düşünün bu konuyu inşallah? Bizi önce yaşayanlar tabii gitmeyelim sahabelere de daha biraz 5 sene önce gidelim. Bundan 300-500 yıl önce günah işlemesi çok ama çok zordu. Zordu. İçki haram, yasak. İslam devleti vardı. Kumar haram ve yasaktı. Yani devletin kontrolünü yasak kurmak. Haramın hepsi kapalı. Çocuk, 7 yaşına gelen çocuk evet okula Mesleği gidiyor ama ile başlıyor. Önce Allah'ı öğreniyor, elbaca cüzünü öğreniyor, konukeleri öğreniyor, tabi yani yazı hesabı da öğreniyor. Yani otomatik ben bütün böyle şartlar hep İslam emin doğrunda dönüyor bütün şartlar. Tabi o zaman yaşar Müslümanlar için onlar için İslam yaşamak daha kolay. Akıntı öyle gidiyor. Bir insanın oğlu kızı Dışarıda bir kötü yürüyüş yapmaya kalktı mı hem engelleniyor. Bak yavrum haram günah deniyor yani toplum bunu engelliyor bu toplumda. Demek ki o zaman yaşayan bizim o din kardeşlerimiz onlar tabi elhamdülillah günah işleyemedikleri için onlar yalnız farz namazını kısalar, farz unutusalar ona yeter olabiliyordu. Ama günümüzde durum çok aksine bir muhtemelen. Günümüzde çarptay günaha dönüyor padişah. İnsan bir haber dinleyecek, kaç tane günah yapacaktır. Kişi bir işine gidecek, kişi kaç tane günaha giriyor padişah. Sonra çocukluğumuz bizim elimize değil Allah'lar bizden. Yani bir ana baba Allah'ın emanet etmiş onlara ki anneleri doğuruyor, o zaman onu çekiyor. Ama bir anne baba Evladına sahip olamıyor, alınıyor böyle. İstigmle eğitiyorlar bu işi. Evet, öbür zamandayız. Bu işi ne yapalım az cemaatimiz? Bizim bu çağda bu dönemde ibadetlerimizi daha da çoğaltmamız gerekiyor bakınız. Şimdi Çünkü günah tarzı işleniyor bak, günahnamesi yazılıyor, işleniyor. Bunun için sevaplarımız az gelmesin diye biz ne yapalım günümüzde sevapları çoğaltalım. Huş mela Leha muakese vakiret. Kur'an nasıl bir buyuruyor bayan Yani kulu ne yaparsa bak kul ne yaparsa hep kulun kendi lehine, kendi yararına. Kişi bir selam verir. insan bir tanıdığı, görüşüktüğü kişiye bir Allah emrini, ah, hükmünü söyler. Bir insan bir arkadaşına, Müslüman kardeşinin yakınına bir camiye davet eder, sohbet'e davet eder. İnsan Allah Teala'ya bir zikreder bir şey yaparsa kul ne yaparsa yapsın hep bundan yazılıyor kulun lehine ve aleyha mektesebet iktisap günah anlamına geliyor yine bir kul küçük veya günah küçük veya büyük günah işlerse odonun aleyhine o da onun zararına mevla buyuruyor yani zararını kul kendi çekecek mi? Bir haram bakış da olsa, bir yalan söz de olsa, haram bir lokma da olsa, Allah korusun kötü günah yazacak bir söz de olsa ne oluyor? Hep bunlar yazılıyor, hep bunlar kulun kendi aleyhine oluyor. Sonra adı cemaatimiz, İnsan bu dünyaya neye geldi? Neye geldik bu dünyaya? Neye geldik bu dünyaya? Bu dünyada kalıcı değiliz. Bakın şu beden de kalıcı değil. Beden de emanet geçici. Şu geçici, geçici bir bedenle dünyaya gönderildik. gönderildik. Acaba neye gönderildik acaba? Ne kadar dünyaya koşsak? ne kadar dünya iki elimize sarılsak, hırsla, ihtirasla böyle, yani kalp karararak, yıkarak, haram taran tanamadan garip meşru, ne kadar dünya sarılsak, peki sonuç ne adı cemaatim? Ne sonuç? Sonuç, kişi öldüğü anda, her şeyde bitti işte. Dünya bitti böylece. O kişinin dünyası bittiği anda, artık kişiye bir şeyde sorulmuyor. Hatta kişinin insanlığı bitiyor o anlamda. Cenab-ı ismini alıyor kişi. O anda. Ne malı var, ne mülkü var, ne bir şeye karışabiliyor. Derken zaman geliyor, beden de yer altında çürüyor, toprağa dönüşüyor. Yani insan dünyaya geçip bir zaman için geliyor, dağılıyor. Eğer insan bu dünyada, Allah korusun, olgunlaşamadan o aleme giderse, İşimizi gerçekten çok mu çok zamanıdır. Olgunlaşma bak, olgunlaşma dedi olgunlaşma Allah'ın sevgisini gönülde bulabilmem odarlar. İmanın tadını gönülde bulabilmek, aareti dünyaya tercih edebilmek. Şimdi arkadan artık dua faslı geliyor. Dua faslı geliyor. Rabbena ey bizim Rabbimiz bunun başına bir harf daha ya var harf nida, nida hasfediliyor. Onun için mensup üstün geliyor burada. Rabbena ey bizim Rabbimiz Rab. Rubiyet yani bizi yaratan, terbiye eden olgunlaştıran La <gülüyor> تُأَخِذْنَا Bizlere muahazı eleme Muhazam. Tutup hesaba çekme bizleri ya Rabbi. Mahşerde. Ne yaparsak? اِنْنِس۪ينَا evahta اَخْتَعْنَا Eğer unutursak dünyada bir kusur ederek, unutarak veya hatayla bir şey yaparsak ne olur ya Rabbi? Bizi bunun için mahşerde tutup da hesaba çekme ya Rabbi Anlamak. İki şey burada bakınız, unutursak hata edecek. Demek ki eğer kasten yapılırsa, kasten yapılırsa, bunun için Allah'tan af istemeye dahi bak, yüzümüz yok yani. İki şey geliyor, unutma, hata. Unutma da ikiye ayrılıyor, adı cemaatimiz kemen tereke salaten fî vaktiyâ sümme nisiyâhâ. Böyle buyuruyor tefsir-i hazmeler aldım, bu ibare aldım. Şimdi şöyle buyuruyor tefsir azende bir kimse diyor, bir vakit namazı vaktinde kılmadı. İmal etti, temelik etti, üşendi, ne yaptı yaptı? Yani kul kasten, kasten bile bile, bir namazı vakti kılmadı, vakit çıktı. Ne yapması gerekiyordu? O namazı kaza yapması gerekiyordu. Hem tevh etmesi gerekiyordu. Sonra bu kişi o namazı unuttuk muduğuna, unuttuk muduğuna bu af olmuyor bak orada. Bu af olmuyor böylece. bunda böyle. önce bir kasit değişe başlıyor böylece. Yani namazın vakti girdi. Örneğin öyle namazı girdi. Namaz vaktine girdi. girdiğini biliyor. Farzların hepsini biliyor bunların. İmanetli kılmadı. Kılmadı. E, Vaki çıktı sonra kaza ederim. de ama unuttu kaza edemedi. Kişi bundan mahşede sorumlu oluyor böylece. Evteki dirasetten baden hafizehü, hatta nisyehu bin nisaniye. Bir de şu örnek görüşeyim burada bize. Bir kimse diyor Kuvan-ı Kerim'i ezberlese hafız olsa ya da Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri, mesela Yasin'in tabarak ki işte Aman-ı böyle kısa süreleri bir insan Kur'an-ı Kerim'den ezberlese sonra bu kişi bunları hiç okumasa unutsa unutsa bu da la yu bu kişi bundan mazur değildir, kişi bundan sorumlu olma bakımda bunda unutmaya girmeyene yani bakınız ancak şöyle buyuruyor bir kimse diyor Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hafız oldu. Çocukluğunda, gençlerinde ezberledi. Sonra yaşlandı, e, hafızasına, bir beyne bir zarar geldi. Unutlandı, geldi, unuttu. O bundan sonra mı değil bakmaktan. Bundan sonra mı değil bakmaktan. Yine bir kimse hafız değil ama, Kur'an-ı Kerim'den çok süre ezberlemiş. Bilhassa kısa süreler ezberlemiş, namazını kılıyor, bırakmıyor elhamdülillah. Ama yine bu kişi eğer beyine bir rahatsızlık gelse de, unutkanlığı gelse de, bu kişi bunları okuyamasa olursa, o zaman kişi bundan Allah'tan sorumlu olmuyor muhtemelen der. Mesela, diyelim ki namazı bırakmayan bir kişi, yaşlandı, hatta yaşlanmaya bakmazsa bu, hastalığı bu, beynine bir rahatsızlığı geldi, namaz kılmasını beceremiyor. Fasi elamı okuyamıyor. Şaşırıyor, okuyamıyor. Ya da kalkıyor. Yeter onunla, yeter bari. Neden onun bir kusuru yok? Onun kusuru yok. Demek ki bir insan ezberlese ama sonra hiç okumayı terk edip unutursa bundan sorumlu olacağız. Elinde o mu unutursa kişi bundan sorumlu olmuyor Allah katında. Bir de hata. Burada iki ikisi geliyor. Hata ve unutma geliyor. Hata. Nedir hatası cemaatimiz? Mesela bir kimse şehir dışında yolda mola verdiği namazını kılacak. Ne yapması gerekiyor? Abdesi varsa tabi. Kıbleye dönmesi farz. Kabe de farz. Dönecek kıbleye öyle bir yerde durdu ki kimse yok orada böyle. Sonra kimse bulamıyor. Kendisi de yönlerinden beceremiyor bu işi de. Bu kişi ne yapacak? İştah böyle, araştıracak. Acaba kıble bu yönde mi, bu yönde mi, bu yönde mi? Derken zannı galip dönüyor. Yani bütün zannı üstün geldi ki şu yön kıble dedi. Namazını kıldı. Sonra hata etti anladı. Bir zarar gelmiyor bu konuda. Neden? Bu kul eline geleni yaptı. Çünkü kalbi tabii göremez tabii. E soracak kimse yok orada. Yeli halkı yok. Kendi bunu fazla beceremedi. Ne yaptı bu kişi? Kendi görüşlerine göre araştırdı. Kıble şu yöndür diye tahmin etti. Namazını kıldı. Sorudan hata ettiğini bilse bile namazın namazı. Kul bunun sorumlu olmuyor. Belki. Ama insan hiç araştırmadan kıl verirse o zaman ne oluyor? Sıramlı muhtemelenler. Hmm. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam'ın şeriflerinde Ümmetinden üç şey kaldırıldı. El hata'ı ve nisyanı ve mesükrü'ü aleyhi. Üç şeyin günahı ümmetten kaldırıldı. Peygamber buyuruyor. Biri hata ile bir şey yapmak, ikincisi unutmak, üçüncüsü de bir kimse bir şeye zorlansa adam silah çekiyor dahi mesela başına, şimdi yapacaksın diyor hatta Allah korusun mesela bir müslümana bir zalim mesela işgalci kuvvetler başlanan tayarlar silahı işkence ile mesela şarap içilsin deseler zor içilseler kişi bundan sorulu olmuyor muhteremler hatta Allah korusun bütün başlarımızı. Mesela bir Müslüman hanıma böyle bir işgal kuvvetleri böyle işkenceyle, baskı, zulmüyle e, teavüze bile bulunsalar, o bundan sorumlu olmuyor. Allah'ın sorumlu olmuyor bundan böyle. Eylül sinikana bir zarar gelmiyor kişinin. Yine dua devam ediyor. Rabbena Hatta bu da üçe, şeye, dörde ayrılıyor bu. Üç Rabbena var, bir öbür Rabbenasız gelen dört bölüm faslı var, dua faslı. İkincisi bu, Rabbena, yine ey bizim Rabbimiz bak. Buna dikkatin çeken bir nokta var. Rabbi değil de Rabbena. Rabbi olsaydı benim Rabbim. Yani kullanılır kendini istiyor. Rabbenada da bütün Müslümanlar buna dahil oluyorlar. Falan. Yani İslam'ın güzelliğine bir nüklesi bırakmak yani her Müslüman Kûri arzda Rabbena Rabbena diye okuyorlar böyle. Tabi Evliullah da bunu okuyor, Kudbi Altal da bunu okuyor, e, Kırklar da bunu okuyor, Aşıklar da bunu okuyor, Allah'ın dostları bunu okuyorlar, hep okuyorlar böyle. Rabbena bak Rabbena, ey bizim hepimizin Rabbimiz, Rabbimiz böylece. Vela far istenkema üzerimize İstir yükleme Rabbi. Vela tahalene isran. İstir ağır yük. Ağır yükümlülük. Bizi yüklemeye ya Rabbi. Kemahat alelle min kabdina. Bizi öncekilere yüklediğin gibi. Kemahamet ehü alellezine min kabdina. Bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize ağır yük ağır yükümlülük yükleme ya Rabbi dua ediliyor burada mesela örnek olarak Benisrail oğullarında eğer onların elbiselerine bir necaset bulaşırsa yıkamakla temizlenmiyordu orasından kesilmesi gerekiyordu bakmaktanlar öyle gerekiyor onlar da Yine eski ümmetten bazılarında zekat malı toplanan zekat malı yenmiyordu. Yakılıyordu o para böyle. O zekat malı yenmiyordu böylece. Biz elhamdülillah bakın Müslüman zekat veriyor. Yakına veriyor, komşuna veriyor, dostuna veriyor. Bir soslar yardımlaşma dayanışma oluyor böylece. Para yeni hele oluyor böyle. Yani hele olarak yeniyor böylece. Yine biz elhamdülillah kolay olarak üstümüze başımıza necis, yani pis madde bulaştığı zaman yıkanıyor. İşte yıkandım elhamdülillah. Tertemiz oluyor. Ona kizlamadı klavye belice. Üçüncü duaşında Rabbena yine ey bizim Rabbi'miz Vela tuhamilna, Vela tuhamilna bize yüklenici kılma ya Rabbi. Ma. İsm-i öyle şeyleri ki la ta kat e bi Takatimiz olmayan Takat Gücü sonra kullanma anlamını görüyor. Artık gücümüzün yetmeyeceği kadar Bir şeyi bizi yüklenici kılmayar ya Rabbi. Yani burası Bu duayı inşallah aziz Cemaatin okurken Amel-i Resulü'ye çok güzel yapalım inşallah. رَبَّنَا وَلَا تُحَمْ مِنَّا ma la تَاكَتَلَنَا بِهِمِ Ya Rabbi ona tahakatemiz, gücümüz yetmeyen şeyleri yükincik kılma Ya Rabbi. Ne bunlar? Mesela kul çekilmeyeceği kadar bir imtihan. İmtihan barışı. Öyle hastalık, ızrap tabi ölümler, fakirlik, yokluk, kıtlık, savaşlar, şunlar bunlar, hepsini bu kapsaya muhtemelen. Ya Rabbi, artık takatımız yetmeyecek. Gücümüz yetmeyecek, bizi yükleme Ya Rabbi. Ama böylece bunun üzerine çok yani tutmak gerekiyor, artık kendimi gerekiyor, dua ederken bunda. Biliyorsunuz dünya imtihanı alanı, imtihan alanı, bazen tabii ağır, daha ağır, daha ağır oluyor böylece. İnsanın eşinde, çoluğunda, çocuğunda, komşusunda, işinde, sağlığında, bedeninde, İmtihanlar, bazen üstüne geliyor imtihan. Üstüne bazen gelir, imtihanlar gelir. İşte burada Allah'a yalvarıyoruz, Ya Rabbi, çekemeyeceğimizi, kaldıramayacağımızı doldur. Ya Rabbi, bize yükleme ya Rabbi. Allah'a burada dua edip yalvarıyoruz muhtemelen arkadaşlar. Bunun bir de tasavvufi anlamı var. Tasavvufi, yani evliye nazarındaki şu konuş oluyor. Evliyalar bunu şu anlam veriyorlar. Çünkü bir evliya için diye insanlar onlar için çok kolay evliyalar için ortada Yani evliyaların nazarında, onların görüşünde dünya çok ama çok basit. Zille hayal diyorlar onlar. Bir hayal, bir gölgelik diyorlar dünyaya, geçiş bir şey diyorlar. Evliyalar dünyayı sonunu şu, şu anda görüyor. Sonuç şu yani ölüm toprak mezar onun için Evliya'nın görüşünün dünya nazarında çok basit onları için ne diye Evliya bunun anlamında Ya Rabbi nefsi emmari altına bizi ezdirme Ya Rabbi nefsi emmari işte Evliya'nın korkusu bu Evliya bundan korkuyor ne nefsi emmari en başta gazap öfke gazap Allah korusun bir insan Allah yolunda çalışır, sabreder, sabreder, çalışır. Namazı, niyazı, zikri, hepsini yapar yapar. Ama Allah korusun. Şeytanın tahriki ile o kalpte meknun gizli olan kuvveti gazabiye var. Gazap, öfke var. Isı. Şeytan neden yaratılmışsa aynı maddede kuvveti gazabiye aynı maddeden yaratılır. Aynı maddeden böyle şey. Işte. Bunun için kuvveti gazabiye Şeytana çabuk uyum sağlar, çabuk uyum sağlar. İnsan bir anda köpürü verir, kızı verir böylece. Aslında bu gönülde gizli bu, mektun gizli böyle. Küçük maddeleri aslında böylece. Fakat birdenbire, nasıl bazı gazlar ısınırınca birden genişlerler, işte bu kuvve gazabiyede, ya şeytanın tahrikiyle, ya da işte başka bir etkiyle, hem etkilenir, yani kul olmadan, bu kuvve-gazabiye dıştan etkilenir. Biri bir söz söyler, düşmandan bir şey duyar. Hatta kişi düşünürken, kişi geçmişinde olan bir olayı düşünürken o kulende olmadan kuvve-gazabı etkilenir. Aynen böyle genişleyen gazlar gibi. ısıdır bu? Genişler galiba. Genişler. Allah korusun, bedene tam hakim olabiliyor. Olur Olabilir. Olabilir belki beyin onun inadı onun emrine girer böyle. Göz düşman gibi karşılığına bakar. El vursun ister, dışı ısısın ister, ayağı tekme alsın ister, bütün beni altına işe. Yani bu neye benziyor? Yine Eylül'ün böyle tarifinde şuna benzetiyor bunu Eylül'le benzetiyorlar. Diyorlar bir padişah, yani devletin tam gerçek hakimi, tek sahibi devletin bir padişah diyorlar. Eğer diyorlar, bazı asiler bizden güçler diyorlar isten eder der eğer ülkeyle diyorlar ne o ülke kalmadı gider arkadaşlar. Şey. İşte bu kuvveyi gaza-biyenin bedene hakimiyeti de buna mecmu tutanlar. Bu insan dışında gelişiyor. Kuvve gaybi insandan değil bu. Bu nefsinin bedenin oluşumdan geliyor bu. İnsan ayrı. İnsan ruhtur. Ama Allah korusun bedeni ele geçirdiği anda irade gücü kuvvet gazebire girer, akıl onun hükmüne girer, akıl yardımcı olur. Şöyle şöyle böyle yap. El, ayağ, göz, kulak emrine girer ki Allah korusun Tabi yalnız kuvvet gazebilir nefis. Şehvet de bunun gibidir. Nice evli hanımlar böyle çoğu çocuğunu bırakır, Allah şehvetine hakim üşün saldı mı evinden kaçar giden mutlara. Yüce nice erkek de evinin tehlike eder gider, harama gider, fuhuşa gider, cinsel dengelere bozulur. Yani bedene hakim oldu mu? Ta bunun gibi kim var, ihtiras vardır. İşte evliullah'ın korkusu da bu azı Bu müddet. Yani bir evliye için için hasta olmuş, e, sancısı varmış, ızrabı varmış... Önemli değil onlar için böyle. Zaten beden ben ki ki ben başkayım diye. Bu bedene olan bir olay diye böylece. Karşıdan bakıyor böylece. Onu sabredebiliyor. Onların korkusu nefs-i bedene bir anda üstünü sağlayıp kişiyi değer dışı bırakması. <gülüyor> Arkadan yine şimdi dua. Dördüncü bölüm geliyor. Burada Rablerine gelmiyor. Ama burada bir gizli kulu var aslında. Ve'afu anna Ve'afu afeyle. Anna bizleri afeyle ya Rabbi. Şimdi burada bir nevi daha ziyade tövbe faslı gelişen burada. Yani bir kul insan Öyle varlık ki insan en büyük sır insan kendi yapısı. Adem açısından başlayan tıp ilmi, günümüze kadar bu ilim gelişe gelişe gelişe gelişe ama birçok şey hastanın teşhisi konamıyor hala. Bırakın tedavi. İnsanın esrarı çözülemiyor bela. Ta bedenin bu bela. Yani bedenin dışında neler var insanda? Ne güçler var insanda? Bunun için. İnsan ilahi bir sırdır insan. İnsan yeryüzünün halifesidir. Yeryüzünün olarak insandır. Ama bununla beraber insanın dışında öyle bir şey var ki şu beden yapımızda insanı günah sürtebiliyorlar. Bu işim, Mevlam bunu şöyle balı ahli kerimeyi ve'afu anna Ya Rabbe bizleri af eyle, af eyle. Nedir af muhteremler? Af badel muhakeme deniyor ah badel muhakeme yani eğer kul dünyada gereği kadar tövbe edemezse yalnız bir afet ya Rabbi estağfurullah ile o kadar kolay değil bu iş çözümlenmiyor yani bu günahtan arınmak temizlenmek o kadar kolay diye alacağım hatemez yine bazı arifler buyuruyorlar yani büyükler buyuruyorlar bir kişi diyorlar, bir haramı işlerken, günah işlerken, ne kadar o anda nefsane zevk duyduysa, o kadar üzülerek allah Teala'ya tevbe yapması lazım diyorlar O zaman günah ahirete taşırmıyor, kabreye gitmiyor, burada af oluyor. Ya Rabbi affetsen ya Rabbi, estağfurullah, estağfurullah. Cık, değil muhtemelen, değil azcığım. Hele bir günah tekrar işlenmişse günah böyle, de böyle, kat kat böyle işlenmişse. Mesela bir elbise, çamaşırı birazcık aldı Mesela kişi çamaşırın haftaya bir değişiyor olsa bu hafta değişmedi, iş icabı oldu, gurbete gitti, şuba oldu. Hatta aylarca geçti, kişinin işi de öyle temiz iş değil, mesleği de gazlı, mazotlu mesela, kişi öyle uğraşıyorsa. Sonra hâlâsı yıkama kalkıyor ki şey bir sesini kolay çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Çok uğraşma gerektiriyor bence. Bunun için af olmak o kadar kolay değil muhteremler. Yani günahın arınması o kadar kolay değil değil muhteremler. Ki günahın arına birsek, arına birsek günahından daha sonra kişi o anda kendinden fark eder muhteremler. Onu fark eder kişi bence. Yani günahından bir tam arına birsek Allah taraftan gerçek, gerçek tevbe edebilsek, ağlayabilsek, seveceği kapansak böyle, haram bir şeyken duyulan zevkten de daha fazla üzülebilsek, hüzün günü günü afolduğu anda kul bunu da hemen hemen fark eder. Kul anda hafifler. Böyle bir günü hafifler. O kadar ki kul, o kul hafifler böyle. Gönlü aşılır, nurlanır, sanki yer çekimi yok, sanki boşlukta Yo, o anda kula bir de ağlama gelir ağlama gelir kula o anda ağlama gelir ama öyle bir ağlama gelir ki kula o anda o kadar tatlı o kadar fiz ağlama gelir kula yani kul o ağlamayı cihannete değişmez o anda o kadar tatlı kula gelir o ağlama gelir öyle hal gelir hele o gözeşi muhtemelen var ya gözeşi muhtemelen yani Allah kovusuna dökülen gözeşi var ya adı cemaatimiz. o saklanıyor muhtemelen saklanıyor yani cehennemi söndürüyor ateşi söndürüyor gözeşi söndürüyor eğer bir insan dünyada tövbe etti şunu bunu yaptı ama tam af olamadı ne olacak ölürken tabi biraz çekecek sonra kabir azabı var günahkar gitti oraya yani kişi Allah korusun. Yani Allah korusun muhtemelen. Gerçekten çok ama çok zor. Yani. O kabre günahkar girmek var ya, günahkar kabre girmek o kadar zor o kadar Günahlara saldıracak, yalanlar gibi böyle. Işte. Kişi sıkacak böyle. İnsanlar pişmanlık, nedamet böyle. Çıkacak insanları, şok olacak insan. O korkacak. kabir azabı. Ondan sonra mahşerde güneş altından dikilmek binlerce yıl, binlerce yıl. Kul dünyada tevbe etmiş bir adam ama hafif etmiş. Ama son da Mevlam'ı affedecek bu haşerden sonra. dünya tevbesi için. Ama vadir muhakeme deniyor. allah Teala onu sorguya çekecek. Bütün mahşere halkı bunu duyacaklar. Kulum, sen neyi şunu içtin? Neye harama baktın? Kulum, sen bunu ne yaptın? Tabi kulağında hepimizin anda artık ben çıldıracağım, ben pişmanım. Ne yaptık onları? Çıldıracağız. Tabi uzun zaman bunlar sayıla sayıla artık kul ümidini tam yitirecek artık. Eyvah! Bugün hala ben cihanette gidemem dediği anda. Allah bu ki kulum affetti. Eğer dünyada güzel tevbeyle bir şeydik, orada bu olmayacaktı arada. Olmayacaktı. Orada oldu. İkincisi veğfir <gülüyor> lena Bak ikincisi, ikinci mertebe bunu ölçün. Ya Rabbi bizleri mağfur ile el nedir Maafiret. Şettâ ism-iyle günahımızı ört giz anlamına gelen Yani bu kul da yine mahşere gelecek, mahşere gelecek. Kul günahını hatırlayacak, hatırlayacak. Allah buna günahını soracak. Ama yalnız Allah ile kul olacak bu. Kisi bilmeyecek bunu. Kul mizan başlarına gelecek hesaba çekinmesi gelince kul öyle olacak ki Allah'a tam yaklaşmış Allah kendisinden soruyor bu bu cevabını veriyor ve lan kulum bunlar ben gizledim affettim seni tabi bir de dünyada affolmak var gizlemek var mütevelli dünyada gizlemek tabi daha iyi ver hamda ya Rabbi sen rahmet eyle ve rahmet eyle Ya Rabbi. Önce av deyedik. İkincisi mağfiret. yani günahların örtülmesi, gizlenmesi. Tabi inşallah bu dünyada olursa insan mezara günahsı girecek. Kişinin en büyük bayramı o gün olacak. Yani gerçekten büyük bir bayram olacak. Hatta az cemaatini buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Böyle günahtan arınan bir Allah'ın sevgili kulu mezarına girdiği zaman bakacak ki o mezarı o kadar güzel ki o mezar o kadar güzel ki mezar mezar genişlemiş cennetten pencere açılmış olduğu yerde tabi o duvar şeffaf oluyor mezar ruhlar için şeffaf oluyor yani kul bir mevi, cennetin bahçesinde oluyor mesela ayrı değil cennet kendisine yaklaştırılıyor o toprak kendisine şeffaf oluyor kul kendini orada cennetin başlığına buluyor bir bakacak etrafına bakacak ki böyle Allah Allah ben, ya Rabbi benim yukulum sen buraya mı nasip ettin ya Rabbi bakacak o cennetine bir ağacın güzelliği sayılamaz bir şeyin güzelliği sayılamaz rengi kokuları desenleri şekilleri Rıdışan kuşlar, o köşten sarı, akarlar sular, hurileri, melekleri, kulları görünce o kadar kul sevinecek, o kadar sevinecek. Ne yapacak? Ya Rabbi, ben sana kuluk edemedim, diyecek mutlaka. Etmiş ama daha pişman olacak. Ya Rabbi, senin bu rahmetin sonsuzmuş Ya Rabbi. Bu kadar büyük nimetin varmış Ya Rabbi. Sana kuluk edemedim. Sadece ki bu kul, ya Rabbi bana izin ver de gideyim, evimde ehlim anlatayım bu durumu. Üzülmesinler bana şimdi. Ede tabi ağlayanları var, evladı var, hanımı var, korusu var, kardeşi var, bir şey var elinde var, ana babası var. Ne diyecek? Ya Rabbi bana izin ver de eve gideyim de anlatayım onlara bu durumu. Üzülmesinler. Tabi elan buyuracak, eve git ama onlar senin görüp konuşmasınlarla. Hatta geliyor muhteremler. Geliyor evveler. Ölen kişiye evine geliyor böyle, evine geliyor. Tabi konuşmak istiyor, aynı kişi için ruh çünkü, aynı kişi, aynı görüyor. Mesela haramına söylüyor, korusana söylüyor işte evladına şunlara bunlara. O konuşuyor, konuşuyor ama tabi onu bizler göremez Tabi gören görüyorlar. <gülüyor> Verhamla burada Allah'ın bize rahmet, yani merhamet eyle, merhamet, rahmet. Nedir rahmet? Kul ne kadar hafta olsa mahşe yerinde Allah rahmeti olmadığı insan cennete gene giremiyor. Muhtemeler. Allah rahmeti fazla Kerem'i Mevlamızın olacak. Rahmet mevlamızın. Hatta şöyle olacak azı cemaatimiz. Veya biz ondan en iyisi inşallah mahşede muhtemelen. Kul dünyada Mevla'yı sevmiş gerçekten. Mevla'yı sevmiş. Kul eline geldiği kadar çırpılmış Allah yolunda, din yolunda. Dine çalınmış, İslam çalınmış, çırpılmış, çırpınmış. Ama tam gene becerememiş ise. Şimdi mahşere geldi. Mahşere geldi. aman defteri veriyor, bakıyor. ama defterine az gördü şimdi kendisi. Az gördü sehaplarını, az gördü amel Eyva Eyvah, bunlar yetersiz. Ben seni giremem acaba şimdi? Korkudayken... Allah'ın rahmetine bakıyor muhteremler. Allah taa bunun sevaplarını kat kat verecek. O başta böyle. Bu işin sevapların sınırı belli değil. En aşırı biri 10'dan başlıyor. Biri 10, biri 20, 70, 100, 1000 gidiyor bu şey böyle. Bak gidiyor mesela. Şimdi kul mesela namaz kılmış böyle işte. Derin savlamazın sevabı konacak. Büyük ki meleklerine bunu 700 katı koyun bakalım sevabına. 700 sabahımızı koyuyor bak bu Kul Allah yolunda çalışmış, çabalamış, bir şey yapmış. Bunların sevapı böyle katlana katlana katlana koyuyor. Tabi e, tabii o mağazam ağır geliyor, fazla geliyor işte. İşte verhamla bak. Bu da çok önemli kelime oldu verhamla. Aman ya bize rahmet eyle ya Rabb. Rahmet eyle. İşte bu Allah'ın dünyada rahmetinin nedir? De, Tecelesi, tecellisi. Dünyanın tecellisi Allah kulun dünyada günahtan korur muhtemelen bakınız. Allah kulun dünyada korur günahtan korur. Yani kişinin gönlüne hidayet nuru geldi mi İnsanın nur ile insan hep iyilik ister böyle. Allah korusunu ister kul. İnsan Allah yoluna dayanamaz. Haramdan kişi soğur, haramdan soğur kişi verhamla Allah'ın rahmetiyle kul böyle bir anda kendini elhamdülillah cehennet bulacak ente mevlana ente sensin ya Rabbi sensin burada mevlana bizim mevlamız sensin ya Rabbi mevla velimiz yardımcımız ne de insanın velisi olur mesela nedir velisi kişinin her şeyi ilgilenir her şey o sorumludur ente mevlana ya Rabbi bizim mevlamız sensin ya Rabbi evet kafirlerin devletleri olabilir onların koruyucu güçleri olabilir, üstün teknoloji olabilir. Ama bakınız en temel Yarabbi, ya Rabbi bizim Mevlamız sensin ya Rabbi. Fen surna bize yardım et ya Rabbi. Nusret. bize zafer ver ya Rabbi. Yardım et bize ya Rabbi. Alelül komil kafiri. Kafir toplumlar üzerine sen bize yardım et ya Rabbi. Buradaki yardım e, üç sürü oluyor adı cemaatimiz. Biri ilmen. İlmen ve gerçekten bu bir gerçek adı cemaatimiz. Hiçbir gayri Müslümler İslam'la ilmen yarışamıyorlar. Yarışamıyor Yani bu İslam düşmanları dışta olsun, işte olsun bakın böyle. Ne yapıyorlar? Sıkışlar mı? Baskıyla böyle. Zorbalıkla susturmaya kalkışıyorlar, kalkışıyorlar. Gelin karşılıklı bir tartışalım bakalım şu konuları. Tamam sen şu an tapınıyorsun. Sen inanmışsın. Böyle yapmışsın. İstanbul'u diyor. Gelin bunlara karşı tartışalım, konuşalım, yapalım bakalım bunları. Buna gelme muhtemelen şey. Yani ilmen bilimsel açıdan onlar her zaman aşağıda kalıyorlar. Şey. Ancak gizli, sinsi gereğinde baskı, zulmüyle üstün gelmek çalışıyorlar. Tabi bir de bu savaşta buna dahil azı cemaatimiz. birazsa yine tabi günümüzde biliyorsunuz azı cemaat. İslam alemi gerçekten şu anda çok güç durumda İslam alemi. Tabi çeşitli böyle böyle bahanelerle, uydurmalarla İslam ülkelerine saldırılıyor. Diğerler misyonerler çalışıyorlar. Yardım kuruşu adı altında, şunda bunlar yapılıyor. Bu işin bu dua Allah-u Teala'ya, ''Ya Rabbi sen bize yardım eyle, bizlere Ya Rabbi zafer ver, bizlere üstünü ver Ya Rabbi, bütün kafir toplumlar, kavimler üzerine.'' İnşallah tabi bunu da okurken de, bu anlamı da aklımıza geçirelim, adı cemaatimiz. Ve sonra da bunda ''Amin'' de demek de iyidir. Çünkü sahabeden öyle hak ediliyor, Peygamberimiz bir hadaşları yok gerçi ama bu doğal olduğu için ama arada amin dememek gerekiyor. Mesela ve'afu anla amin dememek gerekiyor, çünkü Kuran okuyor böyle. Kuran okururken susup Kuran'ı dinlemek gerekiyor. Öyle Mevlam buyuruyor. Kuran susup Kuran dinlemek gerekiyor. Sonunda aile ve kavmin kafirin deyin sonunda şöyle canı gözden inşallah amin demek İyidir bu sahabeden bu söz var böyle, bu şey geliyor böylece. İnşallah talazi cemaatimiz her akşam yatsan sonra bu okumaya gayet edelim, okuma edelim inşallah. Yani can okunun dışında kişi bunu kendi okusu inşallah, evde okusun inşallah talan inşallah. Ta ta inşallah. Ve hem okulunu korur, veya evini korur, veya çocuğunu korur. İlahi aleyhın Fatiha.